Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Seferden onlara döndüğünüz zaman Size özür beyan edecekler De ki Özür dilemeyin Size asla inanmayız Çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir Bundan sonraki amelinizi Allah da görecektir Resulü de Sonra Görüleni ve görünmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir yaptıley kumca ile ol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 Onların yanına döndüğünüz zaman size, kendilerinden vazgeçmeniz için Allah adına and içecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir. <gülüyor> bu onlardan razı olasınız diye size yemin edecekler Fakat siz onlardan razı olsanız bile Allah'ın Fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. Yahlifun lekum litrda Bedeviler, kafirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter hem de Allah'ın Resulüne indirdiği kanunları tanımamaya daha yatkındır. Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Bedevilerden öylesi vardır ki Allah yolunda harcayacağını Angarya sayar ve sizin başınıza belalar gelmesini bekler. Bekledikleri o kötü bela kendi başlarına gelmiştir. Allah pek iyi işiten, çok iyi bilendir. <gülüyor> 129. ويتخذوا ما ينفقوا مغرما ويتربصوا بكم الدوائر عليهم Bedevilerden öylesi de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır Harcayacağını Allah katında yakınlığa Ve peygamberin dualarını almaya vesile edinir Bilesiniz ki o harcadıkları mal Allah katında onlar için bir yakınlıktır Allah onları rahmetine koyacaktır Şüphesiz Allah bağışlayan, esirgiyendir. <gülüyor>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 سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها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 büyük bir azaba itileceklerdir. وَمِنْ مَنْ مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يرد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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه İnnallâhe gafûrurrahîm Onların mallarından sadaka al. Bununla onları temizlersin. Onları arıtıp yüceltirsin. Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir. Allah işitendir, bilendir. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم Vallahu semi'ud aliim Allah'ın kullarının tevbesini kabul edeceğini, sadakaları geri çevirmeyeceğini ve Allah'ın tevbeyi çok kabul eden ve pek esirgiyen olduğunu hala bilmezler mi? <gülüyor> Allah'a huwa yakubelü at-tawbete an-ibadihi wa yakhulu s-sadaqati wa an- de ki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 alimin zaybi ve şehadete veseturdun ila alimin zaybi ve şehadatin feyunen Sefere katılmayanlardan diğer bir grup da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. O bunlara ya azap eder veya tevbelerini kabul eder. Allah çok bilendir, hikmet sahibidir. <gülüyor> Münafıklar arasında bir de müminlere zarar vermek, inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resûlü'ne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit kuranlar ve bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.''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 wa <gülüyor> onun içinde asla namaz kılma ilk günden takva üzerine kurulan mescit içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. Lâ <gülüyor> Lâ Takwa min min o an taku'm fi Ve Allah'u yuhibbu'l-muttahhirin Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa yapısını yıkılacak bir yarın kenarına kurup onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateşine giden kimse mi? Allah zalimler topluluğunu Doğru yola iletmez Efe men assese dunya Vallahu la yahdi al Yaptıkları bina kalpleri parçalanıncaya kadar yüreklerine devamlı olarak bir kuşku olacaktır. Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. La B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 Tebşiru bilmek <Sessizlik> umuladıma Tevbe edenler. İbadet edenler, ham edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. O mü'minleri müjdele! At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 da yubîn lehum Göklerin ve yerin mülkü Yalnız Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. İnna Allaha le-mulku's semawati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 الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق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 إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم To whom Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Yeah! Medine halkına ve onların çevresinde bulunan Bedevi Araplara Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünmeleri yakışmaz. İşte onların Allah yolunda bir susuzluğa, bir yorgunluğa ve bir açlığa duçar olmaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları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 اَخْلَفُوا الرَّسُولَ الَّذِي عَلَى يَرْضَى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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجِزِيَهُمُ اللّٰهُ احسَنَ مَا كَانُوا يعملون. Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir onların her kesiminde bir grup dinde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. لو <تكلم> لَعَنَ فَارٍ مِنْ قُرًى فِرْقَةٍ مِنْ ظُمْقَاءٍ فَأْتُولِيَتْ أَنْفًا فِي الدِّينِ Ey iman edenler! Kafirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah sakınanlarla beraberdir. وَعْلَمُ <gülüyor> Herhangi bir sure indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki Bu sizin hanginizin imanını artırdı? İman edenlere gelince onların imanlarını artırır ve onlar sevinirler. <Sessizlik> Kalplerinde hastalık olanlara gelince onların da inkârlarını büsbütün artırır ve onlar artık kafir olarak ölürler. وَاَمَّا <gülüyor> Onlar her yıl bir veya iki kez imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra da ne tevbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar. bir sure indirildiği zaman göz kırpıp alay ederek birbirlerine bakar ve çevreden sizi birisi görüyor mu diye sorarlar sonra da sıvışıp giderler anlamayan bir kavim oldukları için Allah onların kalplerini imandan çevirmiştir <gülüyor>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 Yunus Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. Bismillah.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 وعد الله حقا إنه Güneşi ışıklı ayı da parlak kılan, Yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona bir takım menziller takdir eden odur. Allah bunları ancak bir gerçeğe binaen yaratmıştır. O bilen bir kalme ayetlerini açıklamaktadır. O Allah, kıyamet وَقَدْ رَغُوا بَنَازِلَ لِتَعْلَمُ عَدَدَ Gece ve gündüzün değişmesinde Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır. İnne fi Huzurumuza çıkacaklarını beklemeyenler Dünya hayatına razı olup onunla rahat bulanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar yok mu? İşte onların kazanmakta oldukları yüzünden varacakları yer ateştir. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ o um. İman edip güzel işler yapanlara gelince imanları sebebiyle Rableri onları nimet dolu cennetlerde alt tarafından ırmaklar akan saraylara erdirir. İzlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor>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 وطحيتهم فيها سلام Eğer Allah insanlara hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de acele verseydi, elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu. Fakat bize kavuşmayı beklemeyenleri biz, azgınlıkları içinde bocalar bir halde kendi başlarına bırakırız. وَلَوْ <gülüyor> يُعَجِّلُ جاءكم بالخير لنقضي اليكم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء İnsana bir zarar geldiği zaman yan yatarak, oturarak veya ayakta durarak o zararın giderilmesi için bize dua eder. Fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş gibi geçip gider. İşte böylece haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler güzel gösterildi. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ لَمَّا مَا عَنْهُ ضُرًّا وَقُمَمًا كَأَنَّ لَمْ يَدْعُونَ إِلَا ضُرٌّ مسه كذا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 وَلَا قَوْلَ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّ كُنَّا نَقْرُنُ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم Sonra da nasıl davranacağınızı görmemiz için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. onlara ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman bize kavuşmayı beklemeyenler, ya bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben bana vah yolundan başkasına uymam. Çünkü Rabbime isyan edersem elbette büyük günün azabından korkarım quand Ki, Eğer Allah dileseydi, onu size okumazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben bundan önce bir ömür boyu içinizde durmuştum. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Kullemuşa'a <gülüyor> Öyleyse kim Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalimdir. Bilesiniz ki suçlular asla onmazlar. Ben <gülüyor> men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 göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa! O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. <Sessizlik> insanlar sadece bir tek ümmetti sonradan ayrılığa düştüler eğer rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı ayrılığa düştükleri konuda hemen aralarında hüküm verilirdi Ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, diyorlar. De ki, gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzağı vardır. De ki Allah'ın tuzağı daha süratlidir. Şüphesiz elçilerimiz kurduğunuz tuzakları yazıyorlar. <gülüyor>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 Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan, mutlaka şükredenlerden olacağız diye Allah'a yalvarırlar. وفرح حبذا جاءت وظن Fakat Allah onları kurtarınca bir de bakarsın ki onlar yine haksız yere taşkınlık ediyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Bununla sadece fani dünya hayatının menfaatini elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz yine bizedir. O zaman yapmakta olduklarınızı size haber vereceğiz. Ben... ben. DÜNYA hayatu hayatının durumu gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri, o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Nihayet, yeryüzü zinetini takınıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları bir sırada, bir gece veya gündüz ona emrimiz gelir de, onu, sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getiririz. İşte iyi düşünecek kavimler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Senlik yurduna çağırıyor ve o dilediğini doğru yola iletir. Güzel davrananlara daha güzel karşılık bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz bulaşır ne de bir horluk. İşte onlar cennet ehlidirler ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Kötülük yapanlara gelince, kötülüğün cezası misli iledir. Onları zillet kaplayacaktır. Onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse yoktur. Onların yüzleri sanki karanlık geceden bir parçaya bürünmüştür. İşte onlar da cehennem ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara, siz ve koştuğunuz ortaklar yerinizde bekleyin diyeceğimiz gün, artık onların aralarını, tamamen ayırmışızdır. Ve onların ortakları derler ki, siz bize ibadet etmiyordunuz. Ve yavme nefsuruhum Ze betum bul Bu yüzden bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter Şüphesiz ki biz, sizin bize tapmanızdan tamamen habersizdik. فَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Orada herkes geçmişte yaptıklarının ne olduğunu anlar. Artık onlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülmüşlerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de onları terk edip kaybolmuştur. Müzik <gülüyor>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 Vay yuxurul hayi İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Artık haktan sonra, sapıklıktan başka ne kalır? O halde nasıl döndürülüyorsunuz? O <gülüyor> halde işte böylece Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki "Onlar inanmazlar" sözü gerçekleşmiş oldu. K zalik hakat Rabb. De ki, ortak koştuklarınız arasında ilk defa yaratacak, arkasından onu yeniden döndürecek biri var mı? De ki, Allah ilk defa yaratıp Ölümden sonra onu yeniden hayata döndürür. O halde nasıl saptırılırsınız? kun de ki ortak koçluklarınızdan hakka iletecek olan var mı de ki hakka Allah iletir öyleyse hakka ileten mi uyulmaya daha layıktır yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı size ne oluyor Nasıl Böyle Yanlış Hükmediyorsunuz? Kul Hel Min Men Yehdi Kul Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz Şüphesiz zan, haktan hiçbir şeyin yerini tutmaz Allah onların yapmakta olduklarını peki bilendir İngilizce. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o kitabı açıklayandır. Onda şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir. <gülüyor> Kitabile Rabbil alemin. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer sizler doğruysanız Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini çağırın da onun benzeri bir sure getirin. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ فَأْتُوا bir sure bilakis onlar hakkıyla bilmedikleri ve bildirdikleri kendilerine gelmemiş Kur'an'ı yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Şimdi bak zalimlerin sonu nasıl oldu? Belki İçlerinden öylesi var ki ona inanır. Yine onlardan öylesi de var ki ona inanmaz. Rabb'in bozguncuları en iyi bilendir.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 Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat sağırlara, üstelik akılları da ermiyorsa sen mi duyuracaksın? <gülüyor> ''Onlardan sana bakan da vardır. Fakat hele gerçeği göremiyorlarsa körleri sen mi doğru yola ileteceksin?'' Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. İn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 <gülüyor> eğer onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana dünyadayken gösterirsek ne ala? Yok eğer göstermeden seni vefat ettirirsek Nihayet onların dönüşü de bizedir. Sonra Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَحْضَ الَّذ۪ينَ عِدُهُمْ اَوْنَةَ Sehidun ala ma Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Alikulli ümmetir. <gülüyor> رَسُولُمْ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ <Gülüyor> قُضِيَ Doğru iseniz bu vaat ne zamandır diyorlar. وَيَقُولُونَ كُنْتُمْ صَادِقِينَ De ki, ben kendime bile Allah'ın dilediğinden başka ne bir zarar ne de bir menfaat verme gücüne sahibim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman artık ne bir saat geri kalırlar ne de ileri giderler. <Sessizlik> De ki, ne dersiniz? Allah'ın azabı size geceleyin veya gündüzüm gelirse ne yaparsınız? Suçlular ondan hangisini istemekte acele ediyorlar? Kul araytum İ Tüm muzahebu Olacaklar olduktan sonra mı ona iman edeceksiniz şimdi mi halbuki onu azabın gelmesini istemekte acele ediyordunuz. <gülüyor> Sonra o kendilerine zulmedenlere ebedi azabı tadın denilecek. Kazanmakta olduğunuzdan başkasının karşılığını mı bulacaksınız? Zümme <gülüyor> kîle O azap bir gerçek midir diye senden haber istiyorlar de ki evet Rabbime and olsun ki o şüphesiz gerçektir ve siz aciz bırakacak diyorsunuz <gülüyor> O zaman zulmeden herkes yeryüzündeki bütün servete sahip olsa, azaptan kurtulmak için elbette onu feda eder. Ve azabı gördükleri zaman için için yanarlar. Aralarında adaletle hükmolunur ve onlara zulmedilmez. وَلَوْا <gülüyor> لَمَنِ اسْتَمَعَ فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسْمَنَ Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bilmez. <gülüyor> hem diriltir hem de öldürür ve yalnız O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, Müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir <Gülüyor> de ancak Allah'ın lütfu ve rahmetiyle işte bunlarla sevinsinler. Bu onların dünya malı olarak topladıklarından daha hayırlıdır. Kul bi fadli lahi ve rahmeti fe ve leke fe en ve hayrun De ki, Allah'ın size indirdiği rızıktan bir kısmını helal, bir kısmını da haram bulmanıza ne dersiniz? De ki, Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Kul <gülüyor> Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki kanaatleri nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Allah! Ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız, o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahidizdir. Ne yerde, ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki, apaçık kitapta levh-i mahfuzda bulunmasın. وما تكون في شئ el-ard bilesiniz ki Allah'ım dostlarına Korku yoktur Onlar üzülmeyecekler de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 büyük kurtuluşun kendisidir lehumul busha fil hayati ve fil la ta'bidu illa Onların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet Allah'ındır. O işitendir, bilendir.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 أَلَا إِنَّ شوركا ايتتبعون الا يخرصون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 سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض deki Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler. Dünyada bir miktar geçim sağlarlar sonra dönüşleri bizedir sonra da inkar etmekte oldukları şeylerden ötürü onlara şiddetli azabı tattırırız matan Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine demişti ki, Ey kavmim, eğer benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, ben yalnız Allah'a dayanıp güvenirim. Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınızı kararlaştırın. Sonra işiniz başınıza dert olmasın. Bundan sonra vereceğiniz hükmü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. <gülüyor> Çeviriyorsanız Zaten ben sizden bir ücret istemedim Benim ecrim Allah'tan başkasına ait değildir Ve bana Müslümanlardan olmam emrolundu Ve ben... Yine de onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları yeryüzünde halifeler kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da boğduk. Bak ki uyarılanların sonu nasıl oldu? Bakken! Sonra onun arkasından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara mucizeler getirdiler. Fakat onlar daha önce yalanladıkları şeye inanacak değillerdi. İşte haddi aşanların kalplerini biz böyle mühürleriz. Um <gülüyor> Sonra onların ardından da Firavun ve toplumuna Musa ile Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler ve günahkar bir toplum oldular. <gülüyor> Katımızdan onlara hak gelince, bu elbette apaçık bir sihirdir dediler. فَذَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اِنَّ هَذَا Musa size hak geldiğinde onun için hep böyle mi dersiniz Bu bir sihir midir Halbuki sihirbazlar iflah olmazlar dedi Qal Musa etkulun lil haqq limma ja'akum asihrunha Onlar dediler ki, babalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden bizi döndüresin ve yeryüzünde ululuk sizin ikinizin olsun diye mi bize geldin? Halbuki biz size inanacak değiliz. Firavun dedi ki, ''Bilgili bütün sihirbazları bana getirin.'' Sihirbazlar gelince, Musa onlara ''Atacağınızı atın.'' dedi. Onlar iplerini atınca Musa dedi ki, Sizin getirdiğiniz sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozgoncuların işini düzeltmez. Suçluların hoşuna gitmese de Allah, sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır. Firavun ve kavminin kendilerine işkence etmesinden korkuya düştükleri için kalminden bir grup gençten başka kimse Musaya iman etmedi. Çünkü firavun yeryüzünde ululuk taslayan ve haddi aşanlardandı. Ben, ben. الْأَرْضِ <gülüyor> Musa dedi ki, Ey kavmim, eğer Allah'a inandıysanız ve O'na teslim olduysanız, sadece ona güvenip dayanın. <Sessizlik> Onlar da dediler ki, Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz, bizi o zalimler topluluğu için deneme konusu kılma. ve bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Biz de Musa ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizi Namaz kılınacak yerler yapın. Namazlarınızı dosdoğru kılın. Müminleri müjdele diye vahyettik. <gülüyor> Musa dedi ki ''Ey Rabbimiz! Gerçekten sen, firavun ve kavmine dünya hayatında zinet ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz! İnsanları senin yolundan saptırsınlar ve elem verici cezayı görünceye kadar iman etmesinler diye mi? Ey Rabbimiz! Onların mallarını yok et, kalplerine sıkıntı ver.'' ve, "Bana 然后 Allah ikinizin de duası kabul olunmuştur. O halde siz doğruluğa devam edin ve sakın o bilmezlerin yoluna gitmeyin. dedi. <gülüyor> İsrail oğullarını denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet boğulma haline gelince Firavun, Gerçekten İsrail oğullarının inandığı Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım dedi. Ve gâvaznâ bi Şimdi mi iman ettin? Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Senden sonra geleceklere ibret olman için... Bugün senin bedenini cansız olarak kurtaracağız. İşte insanlardan birçoğu hakikaten ayetlerimizden gafildirler. <Sessizlik> Fi Andolsun biz İsrail oğullarını güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz nimetlerden rızık verdik Kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü onların aralarında ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkında hükmedecektir. <gülüyor>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 eğer sana indirdiğimizden kuşkudaysan, senden önce kitabı okuyanlara sor. Ant olsun ki Rabbinden sana hak gelmiştir. Sakın şüphecilerden olma. Ve in kum tefî Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma Sonra ziyana uğrayanlardan olursun. Gerçekten haklarında Rabbinin sözü sabit olanlar, Kendilerine bütün mucizeler gelmiş olsa bile, elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır. İnanlabilen hakikat, Aliyim, tin <Gülüyor> Yunus'un kalmi müstesna Herhangi bir ülke halkı Keşke iman etse de bu imanları kendilerine fayda verseydi Yunusun kalmi iman edince, kendilerinden dünya hayatındaki rüşvaylık azabını kaldırdık ve onları bir süre dünya nimetlerinden faydalandırdık. <gülüyor> لما آمنوا إلا قوم يوم سلم ما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ''Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın?'' ''Velâ <Sessizlik> men kulluhum cemian Allah'ın izni olmadan hiç kimse inanmaz o, akıllarını kullanmayanları murdar kılar. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ göklerde ve yerde neler var bakın. Fakat inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda sağlamaz. قل انظروا في السماوات والأرض وما تغني الآخرين onlar kendilerinden önce gelip geçmiş toplumların günlerinin benzerlerinden başkasını mı bekliyorlar de ki hadi bekleyin şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim fehal <gülüyor> lentezuruna ''Kul inni ma'akum minel <Gülüşmeler> ''Biz sonra peygamberlerimizi ve aynı şekilde iman edenleri kurtarırız. İnananları üzerimize bir borç olarak kurtaracağız.'' Tümüne nijir sünlen ve Lefine amin. Kzalik Deki. Ey insanlar! Benim dinimden şüphedeyseniz, ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. <gülüyor> şin yetevfakum wandankin ve hanif olarak Yüzünü Dine Çevir Sakın Müşriklerden Olma Diye Emredildi Allah'ı Bırakıp Da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. <gülüyor>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 Bahşlıyandır esirgiyendir. Ve emsallahu bizur <gülüyor> in falan ka şifalan Ve in ك بخير فلا يصيب به من يشاء. وَهُوَ الْغَفُورُ De ki, Ey insanlar! Size Rabbinizden hak gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse, ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa, o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim. قُرْ أَيَّى يُغَنَّى سُقِذَ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مُنِّ رَبِّكُمْ بِمَن تَذَذَّفَ إِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا وَمَا أَنَا Sen sana vah yoluna uyu ve Allah hükmedinceye kadar sabret. O hakimlerin en hayırlısıdır. <Sessizlik> وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِم۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Hud Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Ra Hikmet sahibi her şeyden haberdar olan tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ra Kitabun Uhkimet Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi. Şüphesiz ki ben, onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. <gülüyor>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 وَأَس رَبَّكُمْ ثُمَّ بكُثُطُ إلي هيم د قُ ك وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ Dönüşünüz yalnız Allah'adır. O her şeye kadirdir. İlallâhi mergi'ukum ve hu'a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 أَلَا إِنَّ يَسْتَنصِرُونَ فِي آبَائِهِمْ لَمُؤْمِنٌ بِاسْمِ اللهِ